İdare memuru başını salladı göğüs geçirdi bilmem amma fena görüyorum dedi Ahmet Cemil zaten o hayatın şu neticeyi tevlit edeceğini pek iyi bilirdi dudaklarının arasından yazık dedi bugün Racı'ye her vakitten ziyade acıyor bu adamın nasıl bir hatayla hayatının mahvına sebep olduğunu düşündükçe derin bir merhamet hissi duyuyordu Mümkün olsaydı, raci'i alacak bir tabibin zeki ve mütekayyet tedavisiyle onun hissiyatını örten bütün levs arşiyesini yavaş yavaş kaldıracak, onların altından saf bir kalp çıkardıktan sonra işte bu temiz kalbi sefalet içinde dikişçilikle yaşamaya çalışan Zevcene, mürettiphane hayatı içinde yuvarlanan oğluna götür diyecekti. Batmanın aşağı katında Ali Şekip'in iri sesi işitildi. Biraz sonra sahibiyle göründüler. Ali Şekip'in her vakitten ziyade neşesi vardı. Dudaklarını açan geniş bir han değile sahibi dinliyordu. Bir kere duvarlar kağıtlansın, dolaplar konsun, öne de camakanlar yerleştirilerek aralarında zarif, mavun iki kanatlı bir kapı bırakılsın da bakınız dükkân kendisini nasıl gösterir. Amir Şevki efendi küçük penceresinden başını uzattı. Ne dükkanı? Ali Şekip gülerek cevap verdi. Kağıtçı dükkanı. Sahip ellerini ovuşturarak Ali Şekip'in bir aksis sedası gibi tekrar etti. Kağıtçı dükkanı. Ali Şekip o vakit Ahmet Cemil'e baktı. Yazıcılıktan usandım biraz da esnaflık edeyim. Her gün binlerce adamları esnetmekten başka bir şeye hizmet etmeyecek altı sütun yazı yetiştirmek için kafa patlatmaktansa dükkanımın köşesinde müşteri bekleyerek biraz da başka yazıcılarak kağıt kalem yetiştirmek istiyorum. Sabahtarı bana uğrar da birer kahve içersek sana esnaflığın meziyetlerini izah ederim. Ahmet Cemil Ali Şekip'in bu kararı nasıl esbabla ihtihaz ettiğini anlamakta teehyun etmedi. Arkadaşının ikide bir de elinde iki üç lira emniyet sandığına gittiğini de bilirdi. Şimdi Ali Şekip'e ne diyecek? Şu teşebbüse mümanat mı edecek? Hakikatte arkadaşı fena bir iş yapmış olmuyor. Onun gibi iştihar emelleri olmayan bir adam için dükkancılık herhalde yazıcılıktan iyi değil midir? Ali Şekip'i pek musip bulmakla beraber bu meselede kendisine bir töhmet listesi tefrik ediyor. Eniştesinin sebebine mesleğin tebdiline lüzum gören bu adama karşı kendisi için bir mahcubiyet duyuyordu. Küçük bir Camus gibi her şeyden behre sahibi olan Siyasi baş makaleyi bitirdikten sonra sıhhate dair bir bent yazmaktan yahut iktisada ait bir meseleyi kurcalamaktan iştirak etmeyen bu adam şimdi mektep çocuklarına kurşun kalem beğendirmeye resim örnekleri göstermeye mi çalışacak? Gülerek Ali Şekipe "Alay ediyorsun." dedi. Alayım mı? Hiç öyle değil. Hayatımda birinci defa olarak ciddi bir şey yapmak istiyorum. Artık mürekkep kokusundan tiksinmeye başladım. Sahibi imtiazın keyifli zamanını bulacağım da 1 lira koparacağım diye düşünerek bir alet gibi yazı yazmaktan usandım. Ahmet Şevki efendi sade dinliyordu. Bir aralık Ahmet Cemil'e bakarak "Hakkı var." dedim. Ali şekip Ahmet Şevki efendinin reyini kazandıktan sonra büsbütün cesaret buldu. Öyle değil mi? Hiç olmazsa dükkanımda satacağım şeyler benim malımdır. Kazanacağım şey yine benimdir. Dükkanım dedikçe duyduğum zevki bilseniz bir dükkana malik olmak. Gördünüz mü saadeti? Ama dükcancılıkta Ali Şekip'in dün güzel bir makalesi vardı denmeyecekmiş. Denildiği vakit sanki ne oluyor? Ona mukabil benim dükkanımda ne güzel şeyler olacak. Zarif billur hokkalar, türlü renkli mektuplu kağıtlar, cüzdanlar, kalemler, çeşit çeşit tuhaflıklar. Ben onları çocuklarım gibi seveceğim. Sabahleyin dükkanıma girdiğim zaman onları küçük fakat yüreğimden kopan bir tebessümle selamlayacağım. Camakanının içinde tozlanmış bir para çantasını elime alıp okşayarak sileceğim. Ötede geliyorum. Genisikınmış gibi duran işlemeli sedef bir kağıt bıçağının yerini değiştireceğim. Sonra bir alay minimi mini ne müşterilerimi idare edebilmek için buna alacağım. Onlarla ufak ufak hesaplar açacağım. Benim o süslü yazımla tutulmuş latif defterciklerim olacak. Gördün mü hayatı? Abeciğmil Ali Şekip'in bu kadar neşantına karşı muhalif davranmak istemedi. Arkadaşını gülerek dinliyordu. Ali Şekip Ahmet Şevki Efendi'ye döndü. "Artık benim dükkan varken başka yerden alışveriş edilmez değil mi?" dedi. "E, işe ne vakit başlanıyor? Dükkan tutuldu bile." Hemen Ali Şekip'in birden aklına bir şey geldi. "İdare memuruna" dedi ki ''Aman Ahmet Şevki Efendi, bana bir iki güne kadar eniştemden tahitli bir mektup gelecek. Bizi müvezzeye tembih etseniz de onu arasa.'' Ahmet Şevki Efendi, tahitli mektubun niçin böyle takayyüde mazhar olduğunu, sahibin karşıdan parmaklarıyla para sayıyormuş gibi işaretinden anladı, kendi kendine ''Keşke benim de öyle bir eniştem olaydı.'' dedi. ''Aman Ahmet Şevki Efendi, bana bir iki güne kadar eniştemden tahitli bir mektup gelecek. Bu gece yemekten sonra Vehbi Bey, Ahmet Cemil'e matbaaya dair görüşülmek için hemen yukarıya çıkmasını rica etti. Küçük odada Vehbi Bey, musahabe mukaddimesi olarak Ali Şegib'in matbaadan çekilmek üzere olmasından bahsetti. Ahmet Cemil'in gazeteyi hemen yalnız yönete etmekten ziyadece zahmet çekeceğini teessüf ediyor gibi göründü. Bir aralık lakırdısının arasında eğer pek zahmet çekecekseniz bana Osman Tanyer isiminde bir muharrir müracaat etti. Onu alırız dedi. Bu Osman Tanyer Mirat-ı Şu'undan istiskale uğrayarak mevkiiini Ahmet Cemil'e terk etmiş olan adamdı. Ahmet Cemil ihtiyat ederek bir kere böyle bir tecrübe edelim de cevabını verdi. Daha sonra Vehbi Bey, bir de o sarhoşun matbaada ne işi var? Ona beyhude aylık verip duracak mıyız?" dedi. Ahmet Cemil, henüz 5 dakika içinde canını sıkmaya başlayan bu müzakerenin bir an evvel bitmesini sabırsızlıkla bekliyordu. "O bir iğre matbaadan çıkarılacak olursa sokaklarda sürünür." dedi. Vehbi Bey omuzlarını silkti. "Eğer her sokakta sürünecek olanı matbaaya almak lazım gelirse Matbaanın şu halinden hiç de memnun değilim. Peder nasıl olmuş da bütün sermayesini bir gazetenin istifadesine feda etmiş anlamıyorum. Matbaada gazeteden başka bir şey yok. Gazetenin başında da bir alay haşer at. O Hüseyin Baha Efendi'nin sahibi imtiyazlığından başka bir şeyini göremiyorum. Para babamın, matbaa onun. Sonra neticede bir istifade olursa yarı yarıya taksim. Rehbi Bey söyledikçe hiddetleniyor, Ahmet Cemil ara sıra kocasına perişan bir mana ile güya istirham ederek bakan İkbal'in yanında bir amir karşısında gibi münkat vaazla dinliyordu. Eniştesi fikrini büsbütün izah etti. Ben matbaanın idare tarzını büsbütün değiştirmek istiyorum. Hüseyin Bağ Efendi gazeteyi bana bırakır, kendisine bir aylık veririz, beğendiği yerde yesin. Matbada beyhude para alanları, şekipleri, racileri süpürürüz. Siz sahitles sayıp 3 kişi gazeteyi pekala idare edersiniz. Sahip müstayit çalışkan bir çocuğa benziyor, değil mi? Sahibin takdir emhasar oluşuna Ahmet Cemil gülümseyerek yalnız, evet dedi. Matbaaya gelince bir sürü mürettip var. Kolu bağlı oturuyorlar. Matbaayı niçin yalnız bir gazeteye hasretmeli? Kitap basamaz mıyız? Ahmet Cemil matbaanın harf mevcudu kafi değil dedi. Vehbi Bey asıl maksut olan noktaya geldiğini göstermek isteyerek "Tamam" dedi. Sadece harf değil, hatta bir de taş makinesi ister. O vakit matbaa hakikaten bir batbaa olur. Para kazanmak ne demek olduğunu o zaman anlarız. Vehbi Bey canını sıkan bir şeyle meşgulmüş gibi ayağa kalktı. Para o zaman matbaayı bir altın madeni haline getirmek içten bile değil. ''Daha sonra ihtiyardan beş para koparmak mümkün değil ki.'' dedi. Ahmet Cemil İkbal'e bakıyordu. İkbal kardeşinin nazarına tesadüf etmemek için gözlerini indirmişti. Vehbi Bey Ahmet Cemil'in önüne geldi. Şüphesiz o akşam biraz ziyadece kaçan Fertekdüzü'nün neşesiyle gülerek, ''Sen de züğürt herifin birisin. Ne olurdu şimdi iki üç yüz liran olaydı da matbaaya atıvereydin.'' dedi. İkbal daha ziyade duramadı. Şu kaba Latife'nin kardeşinin üzerindeki acılığına şahit olmamak için kalktı, çıktı. Vehbi Bey şimdi tasavvurlarını izah ediyor, matbaayı büyütüyor, liralarla oynuyor, makineleri petrolle işletiyor, bütün devair evrakını iltizam ediyor, matbaada şubeler açıyor, bir kitaphane, bir mücellitane vücuda getiriyordu. Bütün bu hülyalar... Mehmet Cemil'in dumanı uyuşturuyor, bir müddet için tatlı bir meslek içinde sardıktan sonra birdenbire fena bir iz bırakarak geçiyordu. Mümkün değil eniştesinin hülyalarına iştirak edemiyor. Karşısında türlü tafsilatla icat ettiği o ümit alemine mutmain bir nazarla bakamıyordu. Halbuki kendi kendine bu söneninden şeyler doğru değil mi? ''Ben onun dediği gibi züğürt bir herif olmasam da bugün iki üç yüz lirayı matbaaya atabilsem bütün bu şeyler vücuda gelmeyecek mi?'' diyordu. Bu akşam eniştesinin sesi kulaklarında daima tekerrür etti. ''İki üç yüz lira.'' Demek bütün hayatının emelleri hemen tahakkuk edivermek için yalnız şu iki üç yüz lira kifayet ediyor öyle mi? Bir gün Ahmet Cemil Sait ile tashihlere bakarken Sait yavaşça yanına sokuldu. "Hüseyin Baha Efendi kağıtlarını topluyor." dedi. Ahmet Cemil dondu kaldı. Önce eniştesinin söylediklerini sadece bir müsahabe gibi dinlemişti. Demek ondan sonra Hüseyin Baha Efendi ile görüşülmüş, karar verilmişti. Bir vakit ekmek bulmak için Atifet'ine müracaat ettiği bu adamın bugün şu matbaadan vedasını görmemek için bir bahane icat ettiği matbaadan çıktı. Nereye gideceğini tayin etmeksizin yürürken bir sesin "E eski arkadaşlara iltifat yok mu?" dediğini işittim. Ali Şekip henüz bir gün evvelden beri yerleştiği dükkanının önünde mesut bir hazla tebessüm ediyordu. O vakit Ahmet Cemil daima açık bir tespiyet menbaı olan arkadaşının elini sıktı, tebrik etti. Onu yeni maun cami kanların, dolapların, deste deste kağıt yığınlarının, henüz yerleştirilmemiş paketlerin arasında bahtiyar gördükçe sevinç duyarak oturdu. Ali Şekip hep dükkanından bahsediyor, bak ne cici şeyler buldum diyerek arkadaşına resimli kartlar, tuhaf çakılar, hileli para çantaları, renk renk mektup kağıtları gösteriyordu.